Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü ve 8 Haziran Dünya Okyanus Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada tarladaki ve denizdeki plastik atıklara dikkat çekti. Profesör Karah Osmanoğlu bu yıl ikincisini kutladığımız Dünya Gıda Güvenliği Günü'nde gıda güvenliği bilincinin artışını destekleyecek etkinlikler yapılıp gıda güvenliği herkesin işi temasıyla gıda güvenliği üretici, tüketici ve hükümetlerin ortak sorumluluğudur görüşü öne çıkarıldı. Dünya Sağlık Örgütü gıda kökenli hastalıkların azaltılmasını gündeme taşıdı. Gıda güvenliği itici gücü sürdürülebilir tarım Bu nedenle tarlada tarım kimyasallarının kullanılmasıyla açığa çıkan plastik ambalaj atıkları iyi yönetilmeli. Tehlikeli atık sınıfındaki bu atıklar lisanslı geri dönüşüm zincirine girmeli, toprak ve su ile etkileşmemeli. Yeşil ekonomide değer kazanmalı. Yer küremizin denizlerinde atık plastiklerle etkileşerek su ekosistemi bozulmamalı. Denizlerimizdeki mevcut plastik atıkları maviden uzaklaştırma ve denizlerimize Yeni plastiklerin atılmaması yaygın bilincini yaratma için her birimize görev düşüyor. Şimdi bilim temelli fikir üreterek umut kazanma ve eyleme geçme vakti dedi. Cumhuriyet'ten Bülent Ecevit'in haberine göre Antalya-Manavgat'ta ulu alan sahil bölgesinin dört otel ve golf alanı için tahsis edilmesine siyasetçiler ve sivil toplum örgütleri tarafından tepki gösterildi. Kararın iptal edilmesi istendi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 30 Aralık 2018'de onaylanan yaklaşık 3000 dönümlük alan, üçü konaklamalı 750'şer dönüm, biri konaklamasız 550 dönüm olmak üzere 4 ayrı parça halinde sadece golf alanı kullanımlarına tahsis edecek şekilde planlandı. Bölgeye giderek incelemede bulunan Manavgat'ın Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'ın geleceği olan Ulu Alan bölgesi sahil bandında henüz yapılaşmamış konumu Akdeniz'e kıyısı, Manavgat Irmağı doğal yapısı ve orman alanlarıyla bütünleşen yapısıyla bölge halkımız için çok büyük önem arz eden Ender nitelikteki boş alanlardan biri dedi. Bölgenin 50 yıldır korunarak bugünlere taşındığını anlatan sözen Manavgat Ulu Alan Koruma Platformu adına yaptığı konuşmada şunları söyledi. 2 kilometrelik sahil şeridinin tamamının golf alanlarına cepheli olacak şekilde düzenlenmesi Çocuklarımızın, halkımızın denizle bağlantısının kopması, izole edilmesi, bakanlık hassasiyetlerimizi dikkate alarak golf alanları planlamasını acilen iptal etmeli dedi. Nitekim resimlere de bakıldığında burada çok önemli sulak alanların kuş göç yolları üzerinde konaklayacakları alanlar olduğunu görüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kadıköy'deki Söğütlü Çeşme yüksek hızlı tren garı projesi planları için İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı üst mahkeme tarafından kaldırıldı. Yürütmeyi durdurma kararı Kadıköy Belediyesi'nin Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası ile birlikte açtığı dava üzerine 8 Mayıs 2020 tarihinde oy birliğiyle alınmıştı. Kararın ardından Kadıköy Belediye Başkanı Şahredeli Tara, oda başı bir açıklama yayınladı. Kadıköy'ün en değerli arazilerinden birine AVM yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Açıklamasında projenin sahiplerine ve kollayıcılarına seslenen Odabaşı projenin İstanbul'a ihanet olacağını kaydetti. Bu kentin çocuklarının bir avuç toprağı yine heba edilecek. Kadıköylüler betona mahkum edilecek. Bu sadece Kadıköy'e değil tüm İstanbul'a da ihanet. Bu ihanetten bir an önce vazgeçin dedi. Evet, Her boş alana alışveriş merkezi anlayışından uzaklaşmak gerekiyor. Nükleer karşıtı platform, Dünya Çevre Günü nedeniyle Mersin ve Sinop'ta eş zamanlı basın açıklaması ve yürüyüş düzenledi. Mersin'de taş bina önünde bir araya gelen çevre aktivistleri, bu topraklarda nükleer çöplük olmayacak sloganları eşliğinde Saat Kulesi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Sinop'ta ise basın açıklaması, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlendi. Yapılan ortak açıklamada, çöp teknolojisi cenneti olmamak için, yaşamı, doğayı ve çocuklarımızın geleceğini savunmak için, Doğanın talanına, tarihimizin yok edilmesine, termik santrallere ve nükleer santrallere karşı direneceğiz denildi. Koronavirüs salgını sırasında çevreye müdahalelerin daha da arttığını belirten eylemciler, toplumun sosyal, psikolojik, ekonomik ve ekolojik açıdan büyük sıkıntı yaşadığı bir dönemde salgınla mücadele edemeyen, ekonomik çöküntü içinde çıkış bulamayan siyasal iktidar çareyi, salgını fırsata dönüştürmekte buldu. Şurası açık kapitalist üretim sistemi değişmedikçe bu krizleri yaşamaya devam edeceğiz sözleriyle devam etti. Yerel halkın itirazlarına rağmen Akkuyu ve Sinop nükleer santrallerinin yapılmak istendiğine değinen platform Türkiye'ye adım adım bir nükleer bataklılığa sürükleniyor değerlendirmesinde bulundu. Açıklama artık Türkiye nükleer santral konusunda bir iç muhasebe yapmak zorunda. Sırf rant elde etmek uğruna ülkenin kaderiyle oynamamalı ifadeleriyle açıklama sona erdi. Çin kamu elektrik dağıtım şirketi 5 yeni pompaj depolamalı hidroelektrik santral inşa etmeyi planladığını bildirdi. İdare tarafından yapılan açıklamaya göre hayata geçecek projelerin toplam gücü 6 gigawatt olacak ve tamamı 2026 yılı sonuna kadar devreye girecek. Açıklamada ayrıca Çin'in 2020 sonunda pompaj depolamalı hidroelektrik alanında 40 gigawattlık güce ulaşması hedefleniyor. İdarenin açıklamasında yatırımların rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretimin artmasına bağlı olarak aşırı üretim olan dönemlerde şebekenin dengesizliklerini giderebilme amacıyla gerçekleştiği bildirildi. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi